Çocuk deyip geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de, radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar, İstanbul'dan, Burç Efendi'den, çocukların bulunduğu her mekana, çocuklarla birlikte olan herkese... Kucak dolusu sevgilerimizle, selamlarımızla programımıza başlıyoruz. Çocuk deyip geçmeyin başlıyor. Bugünkü programımızda ağırlıklı olarak çocukların, çocuklarımızın önümüzdeki hafta bu hafta alacakları karnelerine değinmeye çalışacağız. Karne alan çocukların yüksek not, teşekkür ve takdir almaları karşısında acaba ödül verelim mi? Veya verecek ise verecek ise ne tür ödüller vermemiz lazım, mükafatlar vermemiz lazım? Yoksa vermeyelim mi? Çocuk yüksek not almış, bunun karşılığında hiçbir şey yokmuş gibi mi davranalım? Bu konulara değinmeye çalışacağız efendim. Karne haftası olduğu için çocukların karnelerine değinmeye çalışacağız, notlarına değinmeye çalışacağız. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bol bol üzerinde durduğumuz bir konu var idi. O konuda ceza idi. Çocuklara verilen cezalar ve çocukları ceza ile adam etmeye çalışmadan bahsetmiştik ve arkasından hep ısrarla söylediğimiz bir söz oldu. Ceza ile adam olmuş çocuk ben görmedim, bilmiyorum, tanımıyorum. Yani eğer siz ceza ile adam olmuş bir insan tanıyor iseniz onu bana bildirebilirsiniz. Ama çocuklar ceza ile değil vicdanları ile terbiye olur demiştik geçtiğimiz haftalar boyunca. Gönderdiğiniz e-maillere biraz önce göz atmaya çalıştım. Ve e, teknik yönetmenimiz Semih Bey'le de aynı şeyi konuştuk. E, şu anda oku, e, dinleyici profilimiz öyle bir farklılaştığını hissediyoruz ki yani artık yansıyan problemlerle uğraşmıyor dinleyicilerimiz gördüğümüz kadarıyla. Yansıyan problemlerin köküne doğru inmeye başladıklarını görüyorum e-maillerin içerisindeki satırlarda. Ne demek yansıyan problem, işte geçtiğimiz haftalarda bundan bahsetmiştik. Kök problem nedir, onu da yine geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik. Ve bu yüzden eğer şu anda çocuk deyip geçmeyini ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz var ise, onlara kısa bir tavsiyede bulunayım, internet üzerinden geçtiğimiz haftaki programların, ee, bir tekrarı yapılsa iyi olur. Çünkü üst üste inşa edilen, üst üste tuğlalar konularak bir inşaat oluşturan, bir bina yapmaya çalışan bir programdayız şu anda çocuk deyip geçmeyinde. Arzu ederseniz internetten arşivi nasıl dinleyeceğinizi ben tarif etmeye çalışayım. www.burcfm.com.tr adresinde açtığınız sayfanın sol tarafında günlük arşiv ve program arşivleri var. O program arşivlerini de eğer dinler isek bundan sonraki programlarda da birazcık Adem Hoca bunu söylemiş şu anlama geliyor diyebiliriz. Çünkü üst üste inşa ettiğimiz bilgiler var. Efendim ceza konusunu e, yoğun bir şekilde işledik şimdiye kadar. Bu haftadan itibaren karne dolayısıyla da mükafat konusuna değinmeye çalışacağım. Mükafat çocukları ee, mükafat göstererek, mükafata karşı bir heyecan duydurarak, yani elimizde bir şeker göstererek yanımıza doğru çağırmaktan çocukların davranışlarını mükafat sevinci ile değiştirme usulünden bahsedeceğim. Yani bir başka deyişle çocuk davranışlarını değiştirmede veya şekillendirmede iki temel yöntem olan ceza geçtiğimiz günlerde işlediğimiz geçtiğimiz haftalarda işlediğimiz bir idi ve olumsuz çocuk yetiştirdiğinden bahsetmiştik ceza ile çocukların davranışını değiştirmeye çalışmanın yeni yeni problemlere davetiye çıkartmak olduğundan bahsetmiştik şu anda da onun bir başka versiyonu olan yani olumsuz çocuk yetiştirme usullerinden bir tanesi olan mükafat ile çocuğun davranışını değiştirmeden bahsedeceğim. Evet cümlelerin içerisinde de gizli olduğu gibi anlaşılacağı gibi mükafat ile çocukların yine davranışını değiştirmek uzun vadeli olarak baktığımızda olumlu neticeler vermediğini görüyoruz. Cezada olduğu gibi çocuğu ceza ile terbiye etmeye çalışırken olduğu gibi mükafatta da kısa süreli neticeler alınabilir. Yani çocuğun eğer istediğiniz e, çocuktan eğer istediğiniz davranışı sergilediği takdirde ona bir mükafat verirseniz, onu istediği bir şeye e, doğru yönlendirirseniz, sevindirirseniz. Böylelikle çocukta aslında istediğiniz davranışları kısa vadeli olarak görebilirsiniz. Örneğin oğlum dersini yap, sana şeker vereceğim. Oğlum işte hafta sonuna kadar şunları bitir, seni hafta sonunda falanca yere götüreceğim. Yani karşılık sunarak bir e, hediyeleşme şeklinin adına eğer biz mükafat der isek, yani bir hak ediş karşılığında, Çocuğun bir davranış, hoşa giden bir davranış sergilemesinin karşılığı olarak çocuğa sunulan bir e, pozitif değer verildiğinde biz ona eğer mükafat de der isek böylesi bir e, terbiye sistemi de bir eğitim sistemi de çocuklarda uzun vadeli olarak baktığımızda iyi neticeler vermiyor. Evet kısa vadeli çözümlerdir ceza ile korkutmak mükafat ile sündürmeye çalışmak gel gel gel diyerek yanınıza çağırıp avucunuzun içerisindeki bir parça şekeri çocuğa vermek. Evet çocuğun yanınıza kadar gelmesine neden olabilir ama bir şeyi kaçırırız işte orada çocuğun kendi fıtratı üzerine çocuğun kendi kişiliği üzerine yetiştirilmesi noktasında. Çocuğu sündürmüş oluruz. Bir tarafa doğru çekmiş oluruz. Aslında bir baktığımızda çocuk yetiştirmenin ana temeli, ana dinamiği beklentisiz çocuk yetiştirmektir. Beklentisiz olmaya çalıştırmaktır çocuğu. Yani siz mükafatlar sunarken çocuğa aslında çocuğu bir beklentinin içerisine sokuyorsunuz. Babacığım dersimi bitirdim. Ne istiyorsun onun karşılığında? Şeker istiyorum. Çak aslan baba al sana şeker. Ama dersini bitiriyor olması çocuğun, arkasından bir beklentiye doğru çocuğunuzu sokmuş olmak, her bir başarı karşısında beklenti içerisinde bulundurmak, daha sonraki yaşamı içerisinde her şeyi bir beklenti içerisinde bulun, bulunmasına neden olmaz mı çocuğun? Efendim iş yerinde başarı sağladı, Eve geldi canı sıkkın. Neden? Eşiyle konuşuyor ya kimsenin dikkatini çekmedi sağladığın başarı. E ama sen başarı diyorsun buna. Eğer başarı sana yetmiyor mu? Başarı olması tek başına başarının başarı olması sana yetmiyor mu? Hayır yetmiyor. Neden? Birilerinin alkışlaması lazım. Sen kendi kendine yetemiyor musun? Hayır ben kendi kendime yetemiyorum. Neden? E birisinin alkışlaması lazım. İşte eğer kişilikli ve tek başına ve dirençli ve fakat kolektif şuurla hareket eden bir çocuk yetiştiremiyor isek, habire bizim itelemelerimiz, çekelemelerimiz ve iteklemelerimizle birlikte çocuk bir tarafa doğru gidiyor ise, böylesi oluşacak olan çocuk, başarılı bir çocuk olmuyor. Bu türlü çocuklara biz reaksiyoner başarılı çocuklar diyoruz. Reaksiyoner. Halbuki başarının Özünde, odağında, merkez noktasında aksiyoner başarı olması lazım. Çocuk kendi iç dinamiklerinin kuvvetiyle başarıyı elde etmesi lazım ve o sağlanılan başarı karşısında herkes ayağa kalkıp alkışlasa bile hiç kimsenin alkışına boyun eğmeyecek derecede de dimdik olması lazım. Başarısızlık kadar başarı karşısında da dik durabilmesi lazım çocuğun. Kimse alkışlamasa bile o sahnede tek başına kalabilmesi lazım. Kimse alkışlamasa bile, kimse teşekkür ve takdir etmiyor olsa bile tek başına yoluna devam etmesi lazım çocuğun. Gelecekte öyle bir çocuk olabilmesi, öyle bir yetişkin olabilmesinin ilk adımlarından bir tanesi, işte çocuğa bir takım başarılar karşısında mükafatların veriliyor olması da, başlı başına negatif tesir oluşturuyor. Halbuki mükafat pozitif bir çocuk terbiyesi olarak sunuluyor olsa bile nihai olarak bakıldığında insan yaşamı olarak bakıldığında yetişmiş insan olarak bakıldığında pozitif olarak zannettiğimiz çocuk terbiyesindeki bu usul e, komple bir insan yaşamında negatif tesir oluşturuyor. Şimdi biz böyle bir giriş yaptıktan sonra çocuklara karneden bahsetmeye çalışıyoruz. Bu üst bilgimiz olsun, mükafat konusundaki bir ön bilgimiz olsun. Şimdi mükafatları biz yine ikiye ayırırsak eğer, mükafatı ikiye ayırırsak karşımıza iki türlü mükafat şekli çıkıyor. Bir, maddi mükafatlar, iki, duygusal mükafatlar. Şimdi maddi mükafatın çocuk ruhundaki karşılığına bakar iseniz... Çocuk yani bir oyuncağı yahut bir işte e, kalemi bir silgiyi veya işte çok hoşa giden pahalı bir şeyi aldığında maddi mükafat aldığında bir hak ediş karşısında yalnız bu oldukça önemli bir hak ediş karşısında çocuğa bu türlü maddi bir takım şeyler sunuldukça çocuğun ruhunda ben bunu zaten hak ettiğim için bunu bana veriyorlar veya alıyorum diye bir duygu oluşuyor çocuğu, çocuğun ruhunda. Ben zaten bunu hak etmiştim. Ne için? Bütün derslerim beş idi. Ben zaten babamın aldığı bu oyuncağı hak etmiştim. Hayır oğlum bu hak ettiğin için değil, seni sevdiğim için. Hayır ben bunu hak ettiğim için. Eğer beni sevdiğin için olmuş olsaydı, karneden bir hafta önce alırdın. Bak, karneyi aldım, yani ben bunu hak ettim, sen de bunu bana almak zorundasın babacığım. Çocuğun ruhunda oluşan, maddi mükafat ile çocuğun ruhunda oluşan şey budur aslında. Çocuk hak ettiğini düşünür. Beş aldım, teşekkür aldım, takdir aldım ve şimdi çıkın bakalım sahneye sevgili anne ve babacığım. Benim bu hak ediş karşılığımda bana vereceğiniz şey nedir? İşte oğlum sana elli euroluk bir araba aldım. Hayır, hayır, hayır. Benim bu çalışmalarımın karşılığında vereceğiniz şey sadece elli YTL'lik bir oyuncak mı? Ben daha büyüğünü istiyorum, daha çoğunu istiyorum. Çocuğun mükafat aldıkça, hak ediş karşısında bir şeyler çocuğa sunuldukça... Çocuğun içerisinde bir doyumsuzluk oluşacaktır. Bugün işte 3 YTL'lik bir oyuncak çocuk çünkü küçük yarın 10 YTL'lik daha sonra 50 YTL'lik daha sonra 100 YTL'lik sonra her hafta 100 YTL'lik ama benim oğlum maddi imkanlarım bitti ama ben hak ediyorum sen bana vermiyorsun. Neyi vermiyorum hak ettiğim karşılığını vermiyorsun. Maddi mükafatın çocuğun ruhunda oluşturduğu, oluşturduğu tesir aşağı yukarı böyledir. Ben hak ediyorum. Sen söyledin çünkü aslan oğlum, aferin oğlum dedin ve hak ettiğimi söyledin. Şimdi de bunun karşılığını istiyorum. Çocuğun ruhunda maddi mükafatın bir başka şekilli de şudur ki, çocuğun hediyeler alınması, pardon mükafatlar veriliyor olması, Çocuk dünyasında anne babalık görevlerinden bir görevini yerine getiriyor olarak düşünür çocuk. Yani zaten bunu almak zorundasın baba. Yani zaten bunu almak zorundasın anne. Neyi? İşte hediyeme e, mükafatı vermek zorundasın. Niye? Bu kadar güzel karne getirdim. Anneliğini yap şimdi. Babalığını yap şimdi. Maddi mükafatın uzun vadeli olarak baktığımızda çocuğun ruhuna oluşturduğu tesir aşağı yukarı böyledir. Annelik babalık görevini yerine getire dönüşür bir süre sonra. Neden? Karnemi aldım hala sen anneliğini yapmadın. Bir hediye almadın. E, oğlum her zaman almak zorunda mıyım? Evet her zaman almak zorundasın çünkü sen benim annemsin. Mükafat evet doğru. Çocuğu e, teşekkür alan çocuğun teşekkürünü pekiştirmek için de kullanılabilir takdir alan çocuğun takdirini pekiştirmek için de kullanılabilir ama kullanılabilirlerin neticesi olarak çocuğun vardığı yer aşağı yukarı böyledir. Arkadaşımın annesi ne almış biliyor musun? O zaten hepsi beş de değildi, dörtleri de vardı içerisinde ama arkadaşımın annesinin aldığı hediye senin hediyenden daha güzeldi. Neden? E çünkü çocuk bir karşılık bekliyor. Ne için karşılık bekliyor? Hak ediş için karşılık bekliyor. Halbuki Hak ediş karşılığında verilen maddi mükafatların adına biz ücret diyoruz. Hak ediş karşılığında verilen maddi mükafatlara biz ücret diyoruz. Ücretiyle çocuk mu yetiştirelim yani? Peki hocam çocuk başarı sağlamış hiç mi bir şey yapmayacağız? Tabii ki yapacağız. İşte burada ufak bir ayrıntı var. Eğer bu ayrıntı yakalanabilir ise hmm diyebiliriz. Nedir o ayrıntı? Biz mükafat olarak değil, hediye olarak düşünmemiz lazım. Hediyeleşme olarak düşünmemiz lazım. Yani hocam ne fark var hediye ile mükafat arasında? Hemen söyleyeyim. Hediyede bir hak ediş yoktur. Hediye o an için içimden gelmiştir, sana bir parça çiçek getirmişimdir. Hediye o sırada oluşan bir şeydir. Duygumla birlikte oluşan bir şeydir. Ancak mükafatta bir karşılık vardır bir pazarlık gibi karşılık vardır ve çocuğu bir yere doğru sündürme art niyeti vardır çocuk da bunu fark eder tamam baba bu sefer iki tane dördüm var sen bana işte hediye mükafat verdin vesaire verdin şimdi ben bunun karşılığında önümüzdeki dönemde hepsini beş yapacağım. Çocuk kendisinin sündürüldüğünü de bir tarafa doğru çekildiğini de aşağı yukarı fark eder ve mükafatı veren kişi de zaten bunu hissettirir. Senin şundan şundan dolayı verdiğim mükafat diye çocuğa hissettirir. Yani çocuğa bir, çocuğu bir beklentiye sokar. Halbuki hediye o an için oluşan bir şey olduğu için ve hediyenin içerisinde duygu da yüklü olduğu için Çocuk da bir beklentiye sokmaz çünkü bir periyodu yoktur. Yani çocuk e, efendim karnesini aldı bunun karşılığı diye söylenmezse diye. Çünkü mükafatın bir özelliği de şudur ki mükafat hak ettiği sırada verilmelidir davranış değiştirme e, şeyine göre e, psikolojisine göre. Eğer çocuğunuzun davranışını hediyeyle değiştirmeye çalışıyorsanız size tavsiye edilecek ikinci şey şudur ki hak ettiği an verilmelidir mükafat. Yani mükafatı şöyle derseniz mükafat cezaya dönüşmüş olur. Oğlum aferin bu, sene, bu e, karne döneminde çok güzel bir karne getirdin. Hepsi beş yanında bir de teşekkür öğretmen bir de beni sınıfta çağırdı. Senin ismini söyledi. E, oğlunuza teşekkür ederim dedi. Ben de gurur duydum ama e, mükafatını şimdi vermeyeceğim. Ne zaman vereceğim? Altı ay sonra falan veririm. Olmaz ki. Mükafat hak edildiği sırada verilmelidir davranışı değiştirmek istiyor veya suni bir çocuk yapmak istiyorsanız. Çünkü çocuk o mükafatın heyecanıyla aldığı notların hak edilişinin karşılığını alır. Halbuki hediyeleşme de öyle bir şey yoktur. Hak etme diye bir şey olmadığı için zaten. Ve belli periyotlar da olmadığı için karneydi, şuydu, buydu vesaireydi diye bak bunun için aldım diye denmediği için mükafat e, zamansızdır. Yani çocukların şu karne döneminde bunun adına mükafat demeyin lütfen. Aferin oğlum sen karnende beş beş beş, beş almışsın onun için sana işte şunu aldım demeyin lütfen neden demeyin? Çünkü bu çocuk eğer yarın beş, beş, dört, üç, iki alır ise o zaman o çocuğun durumu ne olur? Çocuğu niye psikolojik baskı altına sokuyorsunuz? Ondan sonra o çocuk yalancı olmaya çalışmaz mı? Dersleri kötüye gitmeye çalıştığında sizden aldığı, geçen sefer aldığı mükafatın ezikliğini yaşamaz mı? Neden bir mükafat ile çocuğunuzu ezmeye çalışırsınız? Halbuki hiç gerek yok. Sen benim arslan oğlumsun. Sen benim koçumsun. Sen karnende zayıf getirsen de oğlum sen benim koçumsun. Sen işte bütün derslerini takdir ve teşekkür içerisinde de getirsen benim koçumsun. Sen benim oğlumsun. Derslerinle oğlum değil. Oğlum olduğun için oğlumsun. Sen kızım olduğun için canım kızımsın benim. Derslerinde başarı sağladığın için değil. Hanım istersen bir topla. Eşyalarımızı vesairelerimizi zaten bak tatil çocuklarla birlikte gidelim şöyle güzelce bir iki gün kafa dinlendirelim. Yahut da işte çocuklar isterseniz bu akşam gidelim bir yemek yiyelim. Çocuklar isterseniz bu hafta sonu işte Florya'ya vesaireye bir deniz kenarına gidelim ailecek bir çay içelim orada. Ama bunun karşılığı senin karnen için değil, derslerinde beş olduğun için değil, yahut. Sen benim oğlum olduğun için, sen benim kızın olduğun için. Ne olur? Şu karne dönemi yaklaşıyor. Batıdan aldığımız bu mükafat ve ceza ile çocuk terbiye etmeyi ve davranış değiştirme usullerini bir tarafa bırakmaya çalışalım. Bizde hediyeleşme vardır ve karşılık vererek hediyeleşme olmaz, ayıp olur. Hediye bazen bir çiçektir, bazen küçücük bir anahtardır. Ama o anahtarı verirken bile, anahtarlığı verirken bile içinde onun duygularını yüklemiş vermişsinizdir. Sadece bir taş parçası olarak vermemişsinizdir. Çiçeği bir ot olarak vermiyorsunuz. Ona duygularınızı yükleyerek veriyorsunuz. Hediyede o vardır. Mükafaatta ise bir hak ediş vardır. Diyoruz. Zaman çok çabuk ilerliyor. Reklam arasına girmek üzereyiz. Reklam arasından sonra gönderdiğiniz mesajlara değinmeye çalışacağım. Efendim kısa bir ara. Lütfen ayrılmayın. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin. Devam edecek. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin. Devam ediyor. Kendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz, Burç FM'deyiz, çocuk deyip geçmeyin deyiz. Çocuklarımızın karne haftasında olduğu için karneler karşısında anne babaların tutumlarının ne olması gerektiğinden bahsetmeye çalışıyoruz. Ve ne olmaması gerektiğinden bahsetmeye çalışıyoruz. İlk yarım saat içerisinde söylediğimiz cümleleri bir kere özetler isek şunu söylemeye çalıştık. Çocuklarınız karnelerini getirdiği sırada... O karnelerin karşılığında bir mükafat sunma ve bu mükafat ile çocukları tetikleyerek pozitif tetikleme diyoruz biz buna. Ceza ise negatif tetiklemedir. Pozitif tetiklemeyle bir tarafa doğru sündürmeye çalışmanız, çocuğu sunileştirmeye çalışmanızın doğru olmadığından bahsetmeye çalıştık. Neden doğru değil? Çünkü çocuğu bir beklentinin içerisine sokuyorsunuz. Eğer çocuğunuza bir mükafat verirseniz, özellikle maddi mükafatlar verilirse, çocuk kendi başarısının karşısında mutlaka bir şey olması gerektiğini, ...ezberleyeceği, öğreneceği için yarın belki kendisine bir başarı karşısında herhangi bir şekilde mükafat verilmediğinde çocuğun morali bozulacak, demotive olacak, motivasyonunu kaybedecektir. Halbuki çocuk terbiyesinde bizim nihai son hedef noktamız beklentili değil, beklentisiz çocuk yetiştirmek olmalıdır. Çocuk ruhunun dinamikleriyle birlikte incitilmemiş olarak... Gençliğe doğru adım attığında hiç umrunda bile olmaması lazım kendisine mükafat veriliyor yahut da verilmiyor. Başarıları kendi içerisinde duyduğu haz ile kendi içerisinde duyduğu mutluluk ile yetinmeye çalışan çocuk işte gerçekten yetiştirilmiş çocuktur. Yoksa habire gözü birilerinin alkışında gözü habire birilerinin elini cebine atması ve kendisine bir şey verecek olmasında ise çocuk böylesi bir çocuğun ee, iç dünyası hep başkalarına endeksli olacağı için başkalarının beklentilerine göre kendisini değiştirmeye çalışacağı için mükafat ile çocuk yetiştirmek çok da doğru bir yöntem değildir diyoruz minimumda tutmak lazım mükafatı minimumda tutmak lazım mükafat yerine ise hediye hediyeleşme alışkanlığını çocuklara alıştırmak lazım Hediye ile mükafat arasında ne fark var dedik mükafatta bir beklenti içerisine sokuluyor çocuk hediyeleşme ise efendim bir beklenti yok mükafatta bir maddi karşılık var ama hediyeleşmede ise duygu var çocuğa verilecek bir oyuncak dahi olmuş olsa o çocuğa duyguyla birlikte verilir. Efendim mükafatta bir zaman vardır ama hediye anında gelebilir. Hiç beklenmedik bir sırada gelebilir. Kapıyı babası açar, eli arkasındadır. Elinden bir çiçek uzatabilir eşine ve eşi o bir küçük çiçeğin heyecanıyla efendim birkaç hafta e, farklı bir atmosfere girebilir. Beklemediği bir anda çıkar karşısına. Ama eğer bir eş bir eşe dese ki Buyur canım, bu çiçek senin çünkü dün akşam yemeği çok güzel yaptın. E, rica ederim olur mu böyle bir şey? İşte mükafat böyle bir şeydir. Dün akşam yemeği çok güzel yaptığın için seni işte gezmeye götüreceğim eşim, sevgili eşim. Olur mu böyle bir şey? E, eşinize olmuyor da, çirkin geliyor da, birdenbire irkiliyorsunuz da, e, çocuğa neden karne karşılığında, aslan oğlum bak güzel karnen var onun için sana mükafat. Hayır. Sen... Başarısız bir karne getirsen de benim oğlumsun oğlum sen başarılı bir karne getirsen de kızım sen benim aslan kızımsın canım kızımsın ya gel birlikte istersen akşam üzeri oturalım şimdi de değil hatta yarın oturalım ama bugün isterseniz şöyle biraz dışarı çıkalım neden İşte sizi çok özlemiştim neden çünkü tatil geldi şöyle sizlerle beraber vakit geçireceğim ama karneden dolayı değil ya sen benim kızım olduğun için, sen sen olduğun için ve seninle vakit geçirmek bana bir baba keyfini, bir anne keyfini yaşattığı için, ondan dolayı şu anda senle beraber olmayı düşünüyorum. Babacığım hep beş almışım karneni, boş ver oğlum, koy karneni. Akşam geldiğinde karneni tek tek gözden geçiririz. Bakalım hangi derslerinde zayıfın var, hangi derslerinde başarılı olduğunu söylemiş öğretmen ona akşam bakarız. Başarısız olduğun dersleri tek tek bir gözden geçiririz acaba neden başarısız olmuşsun neden üç almışsın bir bakalım belki üniteleri mi acaba kaçırdın belki o günlerde derse mi gidemedin acaba belki o günlerde öğretmenin anlattığı şeye mi çok odaklanamadın veya başka bir şey mi var ama isterseniz şu tatil sırasında bunlarla uğraşmayalım haydi çıkalım gidelim hanım gel koluma sokaklarda böylece e, yürüyelim gelin alışveriş yapalım gelin bir şeyler yapalım. Doğru davranış böyle olması lazım. Öbür türlü bir maddi işte karnenin karşılığında bir şey e, çocuğun ruhunu incitir. Çocuğu beklentinin içerisine e, sokar ki beklentili çocuk yetiştirmek de e, olumlu çocuk yetiştirmek anlamını taşımıyor. Efendim şu dakikadan itibaren e, sorularınızı hem bu konuyla alakalı sorularınızı lütfen gönderin. Hem de e, şu anda sizleri ilgilendiren diğer soruları gönderin. Çocuk deyip geçmeyin. E, nasıl mesaj gönderiyorsunuz? İnternet üzerinden gönderecekseniz, elektronik posta ile gönderecekseniz çocuk deyip geçmeyin. @burçfm.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Burç e, yöneticileri Burç FM, e, çocuk terbiyesi, çocuk deyip geçmeyine özel bir mail açmış, e-mail açmış. Efendim onu kullanabiliriz. Çocuk deyip geçmeyin. Et burcfm.com.tr. Efendim e, SMS gönderebilirsiniz. Mesaj telefonlarınızın mesaj hanesine girip e, önce burç yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra e, sorunuzu yazıyor ve hangi operatörü kullanırsanız kullanın. 30.77'ye mesajınızı gönderdiğinizde şu anda bilgisayarın arkasındayım ve bilgisayara düşüyor. Hem e-mailleriniz hem de mesajlarınız. Efendim geçtiğimiz hafta yarım kalan mesajlarımıza burada hemen göz atmak istiyorum. Efendim ilk mesajımız şöyle. Hocam size çok teşekkür ederim. Hayatımda bilgiyle... Bilgilerinden bu kadar faydalandığım tek insansınız diye söylemiş ama e, yanıldığını belki e, söyleyebiliriz Dinizim mutlaka çok daha değerli insanlarımız var teşekkür ederim demiş iki erkek çocuğum var biri on beş biri on yaşlarında zaman zaman aralarında hiç sorun olmadığı halde birbirleriyle geçinemiyorlar ve şiddete başvuruyorlar özellikle küçük oğluma çok hak veriyorum büyük oğlum da anneciğim sen ayrımcılık yapıyorsun diyor ne yapmam lazım? Efendim çok basit yani bakın küçük oğluma çok hak veriyorum büyük oğlum da diyor ki ne diyor ee, anneciğim haksızlık yapıyorsun evet yani büyük çocuğunuza ağabeylik statüsü vermedikçe... Onu birazcık böyle farklı bir alanın içerisinde ağabeyliğini onaylamadığınız süre içerisinde küçük çocuk, büyük çocuğunuzu didikler. Küçük çocuğun eline fırsat verirseniz ve onu kollamaya çalışırsanız büyük çocuğunuzu ezmiş olursunuz. Halbuki çocuğunuz size söylüyor. Anneciğim hep onu e, koruyorsun diye söylemiş bakın. Ne yapmam lazım? Diğer taraftan babamızın olaylara karşı tepkisiz kaldığını ve tepkinin ne ne göstereceğini onlara kıyamadığını söylüyor babamız. Oysa babamız çok iyi mülayim ama birazcık da daha olaylara bakışını sert olmasını istiyorum. Hocam lütfen sorularımı cevaplayınız. Hocam sizi ayrıyetten bir kez daha teşekkür ederim saygılar başarınızın devamını dilerim demiş değerli dinleyicimiz. Evet baba mülayim olması lazım. Baba sevecen olması lazım. Baba evin içerisinde bulunduğu zaman çocuklar babanın etrafında ellerini sanki sobada ısıtıyor gibi ellerini babanın sıcaklığıyla, sevgisiyle, merhametiyle ısıtması lazım. Bunların hepsi lazım. Baba evin içerisinde tebessüm halinde bulunması lazım. Evet bunların hepsi lazım ama bir şey var ki eğer o şey olmaz ise babanın ee, babalık fonksiyonunu yerine getirmesi ve evin içerisinde düzenin oturtması zordur o da tüm bu sıcaklığına rağmen baba evin içerisinde otoriter olması lazım otoriter olması demek diğer programlarda defalarca söyledik elini arkaya koyup elinde bir sopa alıp lan öt, şu tarafa geç vesaire demek değil. Bu sıcaklıkla beraber babalık görevini yapması, evin içerisinde istişare mekanizmasını, toplantı mekanizmasını çalıştırıyor olması lazım. Eğer böyle olmadığı takdirde evin içerisindeki düzen bozulur. Bu dinleyicimize tavsiyemiz, büyük oğlunuzu ağabeylik statüsüne çıkartın, dinleyecekseniz önce onu dinleyin, sonra küçük oğlunuza söz verin, küçüğe büyüğü ezdirmeyin. Efendim bir başka dinleyicimiz şöyle bir mesaj gönderir, göndermiş. Çocuk deyip geçmeyin programına Sayın Adem Bey. Öğrenci merkezli olmanız güzel ama bunu yaparken öğretmeni aşağılamaya gerek yok. Bazen abartıyorsunuz. Kimsenin aklına öğretmenlerin derdini göz önüne almak gelmiyor. Öğrenci, ba öğrenci bağışlayın. Bağışlayan öğretmeni insan yerine koymuyor. Ha, öğrenciyi bağışlayan öğretmeni öğrenci insan yerine koymuyor. Bu öğrencinin şerefi var da öğretmenin aşağı, öğretmen aşağılar iken şerefi yok mu? O makine mi? Öğretmenler sadece sizin dediğiniz gibi komutla iş yapan duygusuz bir mahluk mu? Sizi e, şiddetle kınıyorum. Allah siz sizi kötü talebelerle imtihan etmel, etmiş galiba veya etmeli galiba diyor dinleyicimiz ve arkasından yeter öğretmenlere söylenilen sözler diye söylemiş. Evet, geçtiğimiz haftalarda öğretmenlerden bahsetmiştik, öğretmenlerimizin durumlarından bahsetmiştik veya öğretmen profilinden bahsetmiştik. Koridorda elini arkasına koyarak çocuklar duvara yaslana yaslana yürüyen öğretmen modelinden bahsetmiştik. Bağırtı ve çağırtıyla çocukları sindirerek öğretmenlik yapmaktan bahsetmiştik. Ceza ile çocukların yakasından yapışan ve duvarlara çocukları çarpan öğretmenlerden bahsetmiştik. Böylese öğretmenlerin günümüzde olmadığını hayal ederek ama bir zamanlar ben de bu ülkede belki de yetişmiş olan çocuklardan bir çocuk olduğum için ve çocuk dünyasını ve öğretmen gözünü çok da iyi gözlemlediğimi düşündüğüm için böylesi öğretmenlere öğretmenlik yetkisinin verilmemesi lazım geldiğinden bahsetmiştik. Ve dinleyicimiz alınmış ve dinleyicimiz alınmış ve zamanımız gerçi çok az. Ben bu dinleyicimizin mesajını özellikle okudum. Çünkü diğer mesajlara şöyle bir baktığımda dua ve teşekkür mesajları ve yoğunluklu olarak yine öğretmenlerden teşekkür mesajları geliyor. Yani yeter be yeter diyen bir öğretmen ve öğrenciyi affettiğimde tepeme çıkıyor. Ve öğretmenlerin derdi nedir biliyor musunuz siz? Öğretmenlerin ne kadar çok derdi var. Bir de bu dertlerin üzerine siz de öğrenciyi uyandırarak, veliyi uyandırarak bir dert de siz eklemeyin gibisinden bir mesaja ben katılmam mümkün değil. Katılmam mümkün değil. Evet ben de bir öğretmenim. Evet ben de bir öğretmenim ve ben, ben bir pedagogum. Yani çocuk avukatıyım yani. Çocuğun ruhunu hissettiğim sırada çocukla beraber oturan ağlayan bir insanım. Öğretmen çocuğun... Çocuğa kaşlarını çattığı sırada, çocuğu ürkütüp incittiği sırada onun nasıl incindiğini ruhumun her zerresinde hisseden bir insanım. Ve ben böylesi hissediş içerisinde çocuğun ezildiği bir ortamda ve bunun adına da eğer öğretmenlik deniliyor ise rica ederim. Böyle bir öğretmenlik modeli artık çağımızda olası bir model değil. Böyle bir öğretmenlik modelini ben tanımıyorum. Öğretmen dediğiniz şey, çocuğun ruhuna ince ince girebilecek derecede kabiliyet sahibi birisidir. Öğretmen dediğiniz şey, çocuk öğretmene bakarken yukarıya doğru kafasını kaldırmadan, öğretmenin onun göz hizasına inerek, karşılıklı olarak iki sevgilinin birbirine baktığı gibi göz göze gelendir. Öğretmen dediğiniz şey, incecik, tiz veyahut da bas sesiyle, korkunç bir gürlemeyle, Çocukları ürkütüp ve belki de altına ettiren kişi değildir. Öğretmen dediğiniz kişinin ses tonu rahmetle süslenmiştir. Çocuğa hitap ederken çocuğun yüzünde tebessümler oluşur. Öğretmen dediğiniz şey siz bizim ne çektiğimizi biliyorsanız, biliyor musunuzla şikayet eden değildir. Rica ederim. Sanatı çok seviyorum. Sanat akademilerini çok seviyorum. Orada yetişmiş olan insanlara baktığımda hayranlıklarımı dile getiriyorum. Efendim işte bir e, sanat okuluna e, bu konuda eğitim veren bir fakülteye bir heykel tıraş yetiştirilmek üzere efendim bir eğitim veren fakülteye öğrenci alınırken bile önce yazılı yapılıyor arkasından acaba bu kişi de sanatçı ruhu var mı diye bir de mülakata çekiliyor. Neden? Küçümsediğim için değil, çok sevdiğim ve karşılaştıracağım için bir heykel tıraş en nihayetinde taş yontuyor, taşa ruh vermeye çalışıyor. Taşa şekil vererek insanın beğenisini, sanatını göstermeye çalışıyor ama uğraştığı şey taş. Ama bir öğretmen düşünün ki insanla uğraşıyor ve insanla uğraşan bir öğretmen sadece sınavda elde ettiği öğretmenlik puanını tutmuş olmasıyla bir mülakattan geçirme yok. Karşı tarafta oturup birisiyle yahu niye sen öğretmen olmaya çalışıyorsun çocuklarla olan diyaloğu nasıl çocuklara tahammül gücün nasıl yoksa biraz maddi imkansızlıklar içerisinde düştüğün sırada çocukların yakasından tutar mısın anne babalara karşı sert konuşur musun onları anlamaya çalışır mısın diye bir ikinci sorgulama ikinci bir imtihan mülakat yok. Sınavı kazandınız dört yıllık okul arkasından diploma alındığı zaman işte o zaman maddi imkansızlıklar yüzünden bir meslek sahibi olunduğu zaman işte o zaman problem çıkıyor. Hayır hayır öğretmen dediğiniz kişi çocuğun ruhuyla hem dem olup onunla birlikte şarkılar türküler söyleyecek kişidir. Batıdan örnekler vermeye çalışıyorum. Ben bir örnek daha vereyim. Kimi zaman koridorlarda öğretmenleri görürsünüz. Arıların, peteğin üstüne yoğunlaştığı gibi çocuklar öğretmenin üstüne. Kimisi bacağından tutunmuş, kimisi kollarına çıkmış, kimi sırtına çıkmış. Kirisi üzerine oturmuş çocuğun. Ve öğretmen böyle bir prenses arı gibi üzerine çullanmış olan çocuklarla birlikte koridorda yürüyordur. Tahammül gücü olması lazım. Yeter be diye isyan etmemesi lazım öğretmenin. Ha Eğitim sistemimizin içerisinde bir takım anormallikler var mı? Var. Neden? Çünkü okuma fırsatım olmuş olsaydı bazı öğretmen arkadaşlarımız şöyle diyor. Veli ilgisiz. Veli toplantılarına gelmiyor veli. Akşam oturmuş falanca vadiyi seyrediyor. Sabah bilmem saat kaçta kalkmış çocuğu televizyonun karşısında ve annelik yaptığını zannediyor. Veya babalık yaptığını zannediyor cebine koyduğu çocuğun 5 lira, 10 lira, 50 lirayla. Böylesi bir model olduğu zaman... E tabi öğretmen de çılgına dönüyor E karşısında konuşacak muhatap yok Çocuk okulun haşeresi durumuna düşmüş Ben ona sevgi ve muhabbetle davranmaya çalıştıkça Çocuk benim bütün sevgi ve muhabbetimi suistimal ediyor Neden? Yanında ne yok Yanında baba yok Ya terk edilmiş çocuk Neye? İlgisizliğe terk edilmiş çocuk Saçları geliyor taranmamış Beslenme çantasını açıyorsunuz ekmeği unutmuş Defterin nerede? Evde kaldı Peki kalemin nerede düşürdüm? Silgin nerede? Bilmiyorum. Ondan sonra çocuk ağlamaya başlıyor. Rica ederim böylesi bir anne de anne midir acaba? Çocuğunu bu vaziyette okuluğa ve öğretmenin karşısına götüren ama bir öğretmen sevgisinin içerisinde bunların hiçbirisi bahane olmaması lazım. Öğretmen çile mirasçısı. Ben çileyi çekmek için evet Kuşandığım bilgilerimi, kuşandığım sevgimi, kuşandığım muhabbetimi ve böylesi bir Türkiye'de, böylesi bir veli profili içerisinde hazırım demek içindir zaten. Evet, maalesef eğitimi, eğitime bakışımızı, öğretmene, öğretmenimize bakışımızı, veliyi, veliye bakışımızı ve tüm bunların ötesinde o e, sıcacık çocuğun ruhuna bakışımızı mutlaka yeniden gözden geçirmemiz lazım. Mutlaka. Son beş dakikamız kaldı ben mümkün olduğunca diğer mesajlara da okumaya çalışacağım. Bu konuyla alakalı olan bir başka mesaj var. Şimdi onu okuyayım. Hocam şimdiki öğrencilere bakıyorum. Kravatları aşağıya sarkık saygı yok. Konuşma şekilleri ve giyim tarzları bizim değerlerimize aykırı. Bunların zaman geçtikçe daha da değiştiğini görüyoruz. Daha da kötüye gidiyor. Bu konuda düşünceleriniz ve ne gibi önlemler almamız gerekir? Bahseder misiniz? Saygılar demiş dinleyicimiz. Benim şu radyodaki bütün heyecanım zaten bu. Belki terazinin kefesini tam tartamıyor ve dengeli cümleler kullanamıyorum. Beni bu heyecanımla birlikte lütfen affetmenizi istiyorum. Neden? Acaba soruyorum kravatının yakası eğri, yolda yürürken bir ayağı o tarafa bir bir ayağı bu tarafa giden, kız çocuklarını rahatsız eden bir erkek öğrenci, erkek öğrencileri rahatsız eden bir kız öğrenci, küfür etmekten hoşlanan ve küfür ettiği zaman laubalice gülüm, gülüş saçan çocuklar, bir başkasını rahatsız eden çocuklar, beş yaşında, yedi yaşında, dokuz yaşındaki çocuklar, rica ederim sorar mıyız vicdanımıza bu çocuklar böyle mi dünyaya geldi? Bu çocuklar kravatlarını kenara doğru eğerek mi dünyaya geldi? Doğdukları iki yaşında küfür ederek mi dünyaya geldiler? Ve bu çocukları bu vaziyete getirdikten sonra kimi şikayet ediyoruz? Benim bütün heyecanım o. Ne olur diyorum bozmayalım, şu toplumun dokularını bozmayalım, ailemizin dokularını bozmayalım. Bu çocuk doğduğunda böyle değildi Ve bu çocuk şu anda küfür ediyor karşı tarafta ve balice, laşkalaşmış bir vaziyette öğretmene bir de gülüyor. Dersini yaptın mı diyor öğretmen, yapmadım diye öğretmene karşı tuhaf bir duruş içerisinde. Ama bu çocuk doğduğunda böyle değildi. Bakın eğer biz de aynı yanlışın içerisine girersek, çocuk girmiş, anne girmiş, döve döve adam edileceği zannedilen çocuk, bir yerde vidası gevşemiş ve yalama olmuş şu anda laf dinlemiyor, söz dinlemiyor. Sizin hiçbir değerinize saygı duymuyor. Ama doğuşta böyle değildi. Ama bu kısır döngüde ne olur çıkalım ne olur kafasına vurdukça bu çocuğun daha çok hırçınlaşıp başkalarına zarar vereceğini bilelim onun için ben bu radyoda neredeyse yalvarıyorum ne olur uzak durun çocuklarınıza ceza vermekten sunileştirmeyin insan dayakla cezayla adam olmuyor diye onun için söylemeye çalışıyorum. Bakın şikayetleri görüyoruz evet sokaklara bir çıkalım okul önlerine bir gidelim öğrenci kılıklı öğrenci kaç tane bulacağız acaba? Büyüğünü gördüğü sırada o büyüğüne hürmet gösteren öğrenci kaç tane bulacağız acaba? Ama bir de dönüp kendimize bir bakalım. Hürmet görecek bir büyük müyüz? Hürmet gösterilecek bir öğretmen miyiz? Hürmet gösterilecek bir baba mıyız? Hürmet gösterilecek bir anne miyiz? Yoksa elimize sopa almış çocuğu evin içerisinde kovalayan bir anne miyiz? Çocukla nasıl terbiye olunacağını bilmeden çocuğun ruhunu inciten bir anne miyiz? Önce bir bakalım bu çocuk doğduğunda böyle miydi? Mi Değildi. O takdirde bozmayalım çocukların ruhunu. Ki şikayet ediyoruz ondan sonra. Son iki dakika içerisinde kaç tane mesaj okurum bunu bilemiyorum ama okumaya devam edeceğim. Sesim çıktıkça da buradan haykırmaya devam edeceğim. Çocukları incitmemeye, çocukları inciten birisini gördüğümüzde de onlara karşı yahu yapma demeye çalışmaya devam edeceğim. Efendim son bir dakika kaldı önümde onlarca mesaj var teşekkür eden mesajlar var öğretmenlerimizin bir kısmı efendim velilere tavsiye ediyor bu programı efendim velilerin dinlemesini özellikle bütün velileri için duyurmuş ama benim de ne yazık ki vaktim bitti değerli Fatma Hanım Türkiye gündemini şimdi biraz sonra sizlere aktaracak.